17. işaret. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın Kur'an'dan sonra en büyük mucizesi kendi zatıdır. Yani onda ihtima etmiş ahlakı aliyedir ki her bir haslette en yüksek tabakada olduğuna dost ve düşman ittifak ediyorlar. Hatta şecaat kahramanı Hz. Ali mükerreren diyordu. Harbin dehşetlendiği vakit biz Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın arkasına iltica edip tahassün ediyorduk. Ve hakeza, bütün ahlâk hamide hamidede en yüksek ve yetişilmeyecek bir dereceye malik idi. Şu mu'cize-i ekberi, Allame-i Mağrib Kadı İyaz'ın şifa-i şerifine havale ediyoruz. Elhak o zat, o mu'cize-i hamideyi pek güzel beyan edip ispat etmiştir. Hem pek büyük ve dost ve düşmanla musaddak bir mu'cize-i Ahmediyye ve selam şeriat-ı ki, ne misli gelmiş ve ne de gelecek. Şu mucizeyi azamın bir derece beyanını bütün yazdığımız 33 söz ve 33 mektuba ve 31 lem'aya ve 13 şu aya havale ediyoruz. Hem Resul Ekrem Vesselam'ın mütevatir ve kat'î bir mucize-i kübrası Şakkı Kamer'dir. Evet şu inşikakı Kamer çok tariklerle mütevatir bir surette İbn Mesud, İbn Abbas İbni Ömer, İmam Ali, Enes, Huzeyfe gibi pek çok Eazı mı sahabeden müteaddit tariklerle haber verilmekle beraber nasıl Kur'an'la iktarabetis saatu ven kamer ayeti o mucize-i kübrayı aleme ilan etmiştir. O zamanın inatçı Kureyş müşrikleri şu ayetin verdiği habere karşı inkar ile mukabele etmemişler, belki yalnız sihirdir demişler. Demek kâfirlerce dahi Kamer'in inşikakı katidir. Şu mucize-i kübrayı Şakk-ı Kamer'e dair yazdığımız 31. söze zeyl olan Şakk-ı Kamer risalesine havale ederiz. Hem Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam nasıl ki arz ahalisine inşikak-ı Kamer mucizesini göstermiş, öyle de semavat ahalisine Miraç mucize-i ekberini göstermiştir. İşte Miraç denilen şu mucize-i azamı 31. söz olan Miraç risalesine havale ederiz. Çünkü o risale o mucize-i kübra'yı ne kadar nurani ve ali ve doğru olduğunu kat'î bürhanlarla hatta mülhitlere karşı da ispat etmiştir. Yalnız mucize-i Miraç'ın mukaddimesi olan Beytül Makdis seyatı ve sabahleyin Kureyş kavmi ondan Beytül Maktis'in tarifatını istemesi üzerine hasıl olan bir mucizeyi bahsedeceğiz. Şöyle ki Miraç gecesinin sabahında miracını Kureyş'e haber verdi. Kureyş tekzip etti. Dediler: "Eğer Beytül Maktis'e gitmiş isen, Beytül Maktis'in kapılarını ve duvarlarını ve ahvalini bize tarif et." Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam ferman ediyor ki: "Fe karattu kerben lem akrub mithluhu kattu. Fe cellellahu li Beytel Makdisi ve keşafa'l hucbe beyni ve beynehu hatta ra'aytuhu." tenaddetuhu ve ana anzuru yani onların tekziplerinden ve suallerinden pek çok sıkıldım hatta öyle bir sıkıntı hiç çekmemiştim birden cenabı hak beytül bana gösterdi ben de beytül makdis'e bakıyorum birer birer her şeyi tarif ediyordum İşte o vakit kureyş baktılar ki beytül makdis'ten doğru ve tam haber veriyor hem resul ekrem aleyhissalatu vesselam kureyş'e demiş ki Yolda giderken sizin bir kafilenizi gördüm. Kafileniz yarın filan vakitte gelecek. Sonra o vakit kafileye muntazır kaldılar. Kafile bir saatte ehür etmiş. Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtu ihbarı doğru çıkmak için ehli tahkikin tasdikıyla güneş bir saat tevakkuf etmiş. Yani arz, onun sözünü doğru çıkarmak için vazifesini seyahatını bir saat tatil etmiştir ve o tatili Güneşin sükunetiyle göstermiştir. İşte Muhammed-i Arabi Aleyhissalatu Vesselam'ın bir tek sözünün tasdiki için koca arz vazifesini terk eder. Koca güneş şahit olur. Böyle bir zatı tasdik etmeyen ve emrini tutmayanın ne derece betbaht olduğunu ve onu tasdik edip emrine semi'na ve ata'na diyenlerin ne kadar bahtiyar olduklarını anla. الحمد لله على الإيمان والإسلام دا.